neslini bizlere sevdiren ve Anadolu'muzu karış karış yavru vatan da dahil olmak üzere dolaşıp sahabe sevgisini insanımıza ulaştırmak çabasıyla faaliyet gösteren kıymetli hocamız Muhammed Emin Yıldırım hocamızı dedesinin torunu Haz Hazreti Hasan konulu konferansını bizimle paylaşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Muhterem hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Allah Selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun Aramızda selamı yaysın Selamda selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah Bu meclis Bir kurum adına Bir şahıs adına kurulmadı Bu meclis Aleyhissalatü vesselam efendimizin göz bebeği olan Hz Hasan adına kuruldu Öyleyse eğer konuşan Hazreti Hasan olsun, dinleyen biz olalım. Ben de bir ayna olayım eğer becerebilirsem, nefsimi karıştırmadan, başka mülahazalara kapı açmadan. Size gerçek manada peygamberin terbiyesinde yetişmiş, 8 yıl onun dizinin dibinde oturmuş arkasından birçok hadise görmüş geçirmiş Allah Resulü ve Vesselam'ın çok sevdiği canından bir parça saydığı Fatıma'sının aziz hatırasını anlatabileyim Allah gerçek manada bana anlatmayı size de anlamayı nasip eylesin 82 il 82 sahabi denilip yola çıkıldı Türkiye'nin 81 ilinde ve Kıbrıs'ta o topraklarla bir şekilde alakası olan bir sahabi efendimiz anlatılacaktı. Elazığ ya da El Aziz nasipli bir yer. Nasibiniz çok büyük, adınız güzel çünkü. Her insana, her beldeye isminden bir nasibi vardır sizin isminiz de El Aziz olduğu için Azizlerden bir Aziz anlatılmalıydı burada. Gerçi El Aziz ismi siz bilirsiniz ama bir iki cümleyle söyleyeyim. Sonradan olmuş ve burası sonradan gelişmiş bir şehirdir. 1834 yılında Sultan Abdülaziz Harput'tan şehri buraya kaydırırken. Burası onun adıyla anılmaya başlanmış, sonra kısaltılmış El Aziz denmiş, sonra da Elazığ olmuş. Biz yine El Aziz diyelim ama bilelim ki bu toprakların milattan önce 2000 yıllık yıllara dayanan bir tarihi var. Yine bilelim ki bu topraklara imanın mesajını getiren sahabidir, Harput'un kenarlarından geçmiştir. Habib İbni Mesleme'nin komutasındaki sahabi ordusu buradan Erzincan'a buradan Erzurum'a ulaşmıştır o güzide ordu. Dolayısıyla bu topraklarda ashabın ayak izleri var Anadolu'nun dört bir tarafında olduğu için. Zaten iman tohumunu onlar ektiğinden dolayı bakın savruluyoruz bakın yere düşüyoruz çamura batıyoruz. Ama elhamdülillah, yüz binlerce kez elhamdülillah köklerimizden kopmuyoruz. Zaten öyle tarif etmişti değil mi Efendimiz bizi? Mümin selvi dalına benzer, rüzgar vurur, savrulur sağa sola ama kökünden kopmaz. Kafir, inkarcı ise çam ağacına benzer, rüzgar vurunca ses gelir... Sen onun kopmayacağını zannedersin ama bir koptu mu bir daha doğrulamaz. Biz selvi dalıyız, savruluyoruz, aciziz, bunu da itiraf ediyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki bu topraklara imanın tohumunu eken o güzide insanlar, o ihlas kahramanları öyle bir ekmişler ki buraya 1400 küsür senedir halen biz onların mahsulünü yiyoruz halen bu topraklar adam yetiştiriyorsa halen bu topraklar imanı temsil edecek yiğitleri içimizde var ediyorsa ki El Aziz Gakkoşların memleketidir yiğidin harman olduğu bir memlekettir ben ne kadar gördümse hep onları yiğit gördüm isimlerinden nasiplenerek Yine de yetiştirmeye devam edecektir. İnşallah Allah beni bu sözlerimden dolayı mahcup etmesin. Sizi de bu sözlerden dolayı daha da yücetsin. Daha da aziz kılsın. Azizlerin ektikleri o tohumları zayi edenlerden değil. Bereketlendiren daha da çoğaltanlar olarak bu güzel toprakların İslam'ı temsil etme adına... Daha güzel şeylere vesile olmasına sebep olsun. Aziz kardeşlerim, Hazreti Hasan, Bu adla, Ehli Beyt'in o güzel ağacının, En güzel meyvelerinden biri olan, Hasan'ın adıyla, Bir meclis kurulursa, Söz çok olur, Çok şey söyleriz. Şu anda zihnimde, Öyle bir baskı hissediyorum ki, Nereden başlayacağıma ben de karar vermiş değilim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onlar hakkında söylediği, Hasan'ı ve Hüseyin'i bağrına bastığı, bunlar benim reyhanlarım deyip kokladığı o sözlerden mi başlayayım? Dünyadaki nasiplerim dediği o sözlerden mi başlayayım? Yoksa biz Hasani ve Hüseyin'i silsile desek, İşin başına Hasan'ı, bir başına Hüseyin'i koysak, Ali'nin evlatlarından bahsetsek, Fatma'nın evlatlarından bahsetsek, Nesli Muhammed'i olan o güzel ağaçtan bahsederek, Allah Resulü'nün şu sözünü hatırlayarak mı başlasak? Her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatma'dandır. Selam olsun Fatma'ya ve Fatma'nın nesline. Bu söz ve efendimizin ehli beyte biçtiği bu rol saatlerce üzerinde durmamız gereken bir mesele. Yoksa acaba şunu mu söylesek Allah'ım Ben onları seviyorum Sen de onları sev Onları sevenleri de sev diyen Resulullah'ın sözünün gölgesinde mi yürüsek eğer Hasan'dan bir meclis kuracaksanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetin reyhanları olan o ikisinden biri olan o ikisinin büyüğü olan Hasan'dan bahsedecekseniz o kadar çok şey söylemeniz gerekir ki ne kadarını söyleyeceğim Bilemiyorum ama gelin bir yola revan olalım. Hicretin ikinci yılı Bedrin arkası Fatıma anamız artık genç bir kız olmuştur. Yaş 17-18'dir. Peygamber evine gider gelir talipliler. Ebu Bekir gider ona verilmez. Başkaları içinden geçirir. Onlara da ret cevabı gelir. O Ali'nin nasibidir. Ali'ye verilecektir ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi elleriyle canımdan bir parça dediği Fatma'sını gelin olarak Ali'nin evine gönderecektir. Ali'nin evine gidince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü İmen validemize diyecek ki sakın ben gelene kadar düğünü bitirmeyin. O eve ben teşrif edeceğim. Ondan sonra olacak olacak. Ümmü Eymen validemiz Fatıma anamızı süslemiştir. Gelinliklerini giydirmiştir. Medine'deki o elbiseler gelinlik deyince aklınıza şimdiki şeyler gelmesin. Ensar'ın hanımlarının bir itirafıyla en güzel düğün yapılmıştır. Çünkü o düğünde riya adına hiçbir şey yoktur. İhlas vardır. Allah'ın hududu vardır, hukuku vardır. Bu olduğu için de en güzel düğün olmuştur. Ali sallallahu ve selam içeri girmiştir. Fatma'yı sağına otutturmuştur. Cümle şudur. Kardeşim nerede? Ümme Eymen şaşıracaktır. Ya Resulallah, kardeşin kim diyecektir? Bilmiyor musun? Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. Ya Resulallah diyecektir. Hem kardeşim diyeceksin, hem kızını vereceksin. Olacak iş midir bu? Efendimizin cevabı şudur. O kardeşlik başka, bu iş başka. Ali çağrılacaktır. Efendimiz Ali'yi de soluna oturtturacaktır. Sonra bir kabın içerisinde su isteyecektir. Su gelecektir oraya. Efendimiz batıracaktır iki ellerini o suyun içerisine. Ne okuduğunu bilmiyoruz. İçinden ve dudakları kıpır kıpır bir halde o sudan böyle önce Fatma'nın göksüne ve arkasına sonra aynı şekilde Ali'nin göksüne ve arkasına sıçratacaktır. Ondan sonra da bir düğün hediyesi verip o evden çıkacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o eve verdiği düğün hediyesi nedir biliyor musunuz? O ev hikmet evidir. Darul hikmedir. O ev kelimelerin ve sözün gücüne inanan onun değerini bilen bir evdir. O evi sözden başka hiçbir şey kesmez. Onun için Allah Resulü'nün orada o eve vereceği hediye de Yine söz olacak, kelime olacaktır. Bâreke allâhu lekuma ve bâreke aleykuma ve cema'a kuma fil hayr. <gülüyor> Allah üzerinizde bereketi çoğalsın. O bereketi daim etsin ve sizin ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Bunu diyecek ve çıkacak. Düğünün arkasından... Çok değil, 7 ay geçmiş, Fatma anamız hamiledir artık, doğuma birkaç ay kalmıştır. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadıl bir rüya görmüştür. Rüyanın dehşetindedir, tir tir titremekte, gözünden yaş akmakta, o halde iken kendini Resulullah'ın huzuruna atacaktır. Ya Resulallah diyecektir bir rüya gördüm halen onun dehşetindeyim bunu söylerken Ümmü'l Fadıl ağlıyor gözünden yaş akıyor Efendimiz teskin edecek Hatice anamızdan sonra iman eden ikinci kadındır Ümmü'l Fadıl Çok bambaşka birisidir o Hz. Abbas'ın hanımıdır Gerçekten İslam tarihinde adı altın harflerle yazılması gereken biridir Efendimiz onu teskin edecek anlat bakalım nasıl bir rüya gördün ya Resulallah diyecek rüyamda öyle bir şey gördüm ki şu anda anlatmam bile beni tir tir titretiyor Efendimiz rahatlatacak anlat diyecek anlatmaya başlayacak rüyamda gördüm ki senin bedeninden bir parça kopuyor ve gelip bizim eve düşüyor. Efendimiz'e bu rüyayı anlatınca, Ümmül Fadl'ın iki gözünden yaş akarken, ve vesselam Efendimiz'in yüzünde güller açıyor. Ey Ümmül Fadl diyor, Gel sana o rüyanı tabir edeyim. Yakın bir zamanda, Fatıma'nın, dikkat edin söze, Bir çocuğu olacak, O çocuk senin evine gelecek, Ve sen o çocuğu, Kusem'in sütü ile besleyecek Onun süt annesi olacaksın Kusem Hz. Abbas'ın Ümmül Fadıl'dan olan Oğludur Şu anda kabrinin nerede olduğunu Bilen var mı içinizde? Bir cihat aşığıdır o Bir mücadele insanıdır Kalkmıştır ta Mekke'den Onlarca Coğrafya dolaşmıştır Sonra yolu varmıştır Semerkand'a, Buhara'ya, Özbekistan toprağında, Allah adına, Allah namına kılıç kullanırken orada şehit olmuştur. Ve kabri oradadır. Şah-ı Zendi derler, Özbekler çok güzel bir türbe yapmışlardır. Halen orada hizmet etmektedir o şehit. Hazreti Hasan'ın süt kardeşi olacak ondan 2-3 ay büyük. Bu müjdeyi duyunca Lübabe validemiz Ümmül Fadlı'nın asıl ismi sevinecek. Ve yolunu gözlemeye başlayacak doğacak çocuğun. Efendimiz de yolu gözlüyor. Yıllardır erkek evladı hasretiyle yanan efendimiz biliyorsunuz. Hatice anamızdan Allah ona iki erkek verdi. Kasım ve Abdullah. İkisi de erken yaşta vefat ettiler. Ve Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şimdi Fatıma'nın evinden gelecek haberi bekliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam 56 yaşında. Bu yaşı özellikle söylüyorum. Günlerden Ramazan'dır. Ramazan'ın 15'i Hicretin üçüncü senesi. Miladi olarak Mart aylarına denk geliyor o tarih. Efendimiz Medine'nin biraz dışına doğru bir yerde otururken Fatıma anamız doğurur o bebeği müjde gelir Allah Resulüne. 56 yaşındaki Efendimiz koşa koşa Fatma'nın evine doğru gider. Ashab da arkasında ama Efendimiz... Öyle bir sevinçlidir ki sahabe elli altı yaşında olan Resulullah'ın hızına yetişememişlerdir. Ve içlerinden bazıları demiştir ki ya Resulallah yetişemiyoruz yordun bizi. Ama Efendimiz hiç durdurak dinlemeden Fatma'nın hanesine girmiştir. Buradan sonrasını Esma Bintü Ümeyiz radıyallahu anha. Bize naklediyor. Diyor ki girdi içeriye. Söz şu. Oğlum nerede? Bana oğlumu getirin. Haber gelmiş efendimize. Doğan çocuk erkek olmuş. Ama Resulullah torunum demiyor. Ne dedik? Nesli Muhammed'i o nesil. Ve Efendimiz böyle hitap ediyor. Benim oğlum nerede? Oğlumu getirin. Esma validemiz diyor ki. Sarı bir kundak bezin içerisinde. Hasan'ı kucağıma aldım. Resulullah'a doğru getiriyorum. Efendimiz şöyle bir baktı. Başka bir renk bulamadınız mı dedi. Hemen onu der bir daha gittim içeriye. Beyaz bir kundağa sarıp Hasan'ı aldım geldim. Neden bu hassasiyet? Efendimiz şunu bize öğretiyor. Renklerin dini yoktur. Ama renklerin dili vardır. Renkler de mesaj verir. Allah Resulü. Bir erkek çocuğuna o rengi yakıştırmamıştır ve orada onu söylemiştir buna dair bazı rivayetler vardır siyer kitaplarında hadis kitaplarında mesela Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer bir gün kıpkırmızı bir elbiseyle huzuru nebiye geliyor efendimiz şöyle bir bakıyor bu ne biçim renk diyor ey Abdullah? Abdullah durur mu Resulullah'ı adım adım izleyen biri o hemen varır eve çıkarır elbiseyi ve o elbiseyi yakar bir daha da giymez Efendimiz duyduğu zaman onun yaptığını keşke yakmasaydı o elbiseyi de bir kadına verseydi demiştir Çünkü o renk kadına yakışır ama erkeğe yakışmaz Resulullah'ın söylediği budur Orada Hasan'ın kundağının rengine müdahalesi de bundandır. Esma validemiz kırmızı sarı bir kundak içerisinde getirince Efendimizin uyarısını duyar duymaz kundağın rengini değiştirmiş Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hasan'ı ulaştırmıştır. Efendimiz almış, öpmüş, koklamış, sonra demiş ki Hazreti Ali'ye Ali ne koyacaksın bu çocuğunun adını? Ya Resulallah eğer müsaade edersen adını harp koyacağım. Ali cihat meydanlarının kahramanıdır. Harpten anlar. Harp adamıdır. Oğlunun adını da böyle koyacaktır. Çok yaygın bir isimdir harp ismi. O gün Araplarda Resulullah hayır diyecek. Ali böyle güzel bir çocuğa harp ismi konur mu? Benim oğlumun adı Hasan'dır. Hasan diyecek, alacak. Sağ eli kulağına ezanı okuyacak. Sol kulağına kamet getirecek. Üç kez oğlunun adını oğluna söyleyecek. Sonra da onu öpüp kokladıktan sonra annesine teslim edecek. Bu isim koyma meselesinde efendimiz aleyhissalat ve selamla Hz. Ali arasındaki bu konuşmanın Diğer iki çocukta da olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Fatma annemizin üç oğlu iki kızı oluyor. Beş çocuk annesidir. Beşi de onların o evliliğinin meyveleri olarak Ehlibeyt ağacının güzel meyveleridir. Üç erkek Efendimiz koyuyor isimlerini. Hasan, Hüseyin, Muhassin, biz Muhsin diyoruz. Kızlar Zeynep ve Ümmü Gülsüm. Hazreti Hüseyin doğunca da efendimiz soruyor ne koyacaksın Ali aynı şeyi söyleyince efendimiz ona da bırakmıyor Hüseyin koyuyor. Üçüncü çocuk da öyle biliyorsunuz Muhassin çok erken yaşta bebek yaştayken vefat ediyor. Sonra efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün başka bir vesileyle diyecektir ki ben evlatlarıma Harun'un evlatlarına koyduğu isim gibi isim koydum. Harun aleyhisselamı kast ediyor. Ne koymuş Hazreti Harun çocuklarına? Şebber, Şübeyir, Mübeşşir isimlerini koymuş. Üçü de aynı kökten anlamları da o birbirlerine yakın. Efendimiz de aynı kökten Hasan, Hüseyin, Muhassin koymuş. Hasan, Lübabe validemizin evinde ümmü, Adl'ın evinde süt çocuğu olarak büyüyor. Aleysselat ve selam efendimiz bir gün o evi ziyarete gidiyor. Hemen Hasan'ı alıyor kucağına, bağrına basıyor. O anda Hasan'ın üstü açık. Çok affedersiniz. Aleysselat ve selam efendimizin üzerine küçük abdestini bozuyor. Öyle bir heyecanlanıyor, öyle bir heyecanlanıyor ki Lübabe validemiz o anında Hasan'ı çekip alıyor Efendimiz'in elinden ve orada bir şeyler söylüyor. Onun o tavrı Hasan'ı, bebek olan Hasan'ı korkutuyor ve Hasan ağlamaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üstüyle hiç ilgilenmiyor. Dönüyor Ümmü Fadla diyor ki, niye korkuttun benim evladımı? Tavır budur. O öyle bir sevgi besler ki onlara... O sevginin izahı mümkün değildir. Dedelerin çoğu torunlarını çok sever. Özellikle Anadolu insanı çocuklarına sevgiyi yansıtmazlar. Çocuklar şımarmasın diye içlerinde sakladıkları o sevginin tamamını torunun üzerine verirler. Torunlarını inanılmaz derecede severler. Ama Efendimizin torun sevgisi inanın bugün... Dedelerimizin torun sevgisinin kat kat ötesinde bir sevgidir. O sevgiyi anlatmak, anlayabilmek de mümkün değildir. Ümmü Fadıl diyecek ki ya Resulallah görmedim üstüne ne yaptı. Ne olacak diyecek getir bir kap su, dök gömleğimin üzerine gitsin. Fıkıh kitaplarımıza giren bir hüküm söyleyecek Efendimiz. Anne sütü emen erkek çocukların... Yapmış olduğu idrarın üzerine su dökülür Eğer yapan kız çocuğuysa yıkanır Bu da fizyolojik bir farktır Efendimiz onu da beyan eder Daha o günlerde başlayan bir sevgi Bugün açın bakın hadis kitaplarını Ebu Hureyre'nin lisanından onlarca Cabir bin Abdullah'ın lisanından üç beş tane Enes bin Malik'in lisanından iki üç tane Ebu Hureyre'nin lisanından dört beş tane efendimizin Hasan'a Hüseyin'e olan sevgisinin boyutunu anlatan rivayetler okuyacaksınız. Anlatan Ebu Hureyre'dir. Bir gün yürüyoruz diyor. Başka bir yere gideceğiz. ve Selam Efendimiz yönünü çevirdi. Biz de arkasındayız. Baktık vardı Fatma'nın evine. Biz de oradayız. İçeriden ağlama sesleri geliyor, telaşlandı, içeriye girdi, torunlarını aldı, bağrına bastı. Biz de onunla beraberiz. Hemen kızı Fatma'ya, Fatma niye ağlıyor benim oğullarım? Ya Resulallah kaç gündür susuzlar. Medine'nin kıtlık olduğu günler, evlerde su olmadığı günler. Efendimiz şöyle bir sahabeye bakıyor su istercesine her bir sahabe o anda su getirmek için gidiyorlar biraz geç geliyor su çocuklar ağlamaya başlıyor Ebu Hureyre diyor ki aldı Hasan'ı Hüseyin'i dizlerinin üzerine o tutturdu ikisinin başını aldı göksüne bastırdı teskin etmeye çalıştı. Çocuklar susmayınca mübarek dilini çıkardı. Önce Hasan'ın ağzına sonra Hüseyin'in ağzına kendi dilinden onlara o susuzluğu giderme adına adı, adım attı. Ebu Hureyre başka bir günü anlatıyor. Vardık diyor Fatma'nın evine. Hasan geldi öptü kokladı Efendimiz. Sonra açtı göbeğini. Ve göbeğini öpmeye başladı. Yıllar sonra Efendimiz vefat ediyor. Hasan 20-21 yaşında bir delikanlı. Bir gün görecek Ebu Hureyre Medine sokaklarında. Ey Allah Resulü'nün torunu diyecek. Bir şey istesem yapar mısın? İste diyecek. Göbeğini açar mısın? Söz vermiş ya açacak. Onlarca insanın gözü önünde eğilecek Ebu Hureyre. Öpecek, öpecek, öpecek. Sonra diyecek ki vallahi ben Allah Resulünden kaç kez oraya öpücük kondurduğuna şahit oldum. Ebu Hureyre'nin naklileri bunlarla bitmiyor. Size bir de Ebu Ebu Eyyub El Ensari'den bir rivayet nakledeyim. Geldi diyor bir gün Hazreti Fatıma. Ya Resulallah dedi. Evlatların çıktılar evden. Kaç saat oldu halen gelmediler. Efendimiz Fatma'yı teskin etti. Ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Eğer benim evlatlarım bir suyun kenarında iseler sen onu bir onları bir kayıt ile sahile ulaştır. Eğer sahrada iseler sen onları bir rehber ile bizlere kavuştur. Sonra çıktı Medine'nin sahralarına. Aramaya başladı. Biz de arkasındayız. Nice sonra bulduk diyor. O bulunma hadisesi de uzunca bir hadisedir ama ben orayı atlayayım. Nice sonra bulduk. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ikisini de aldı. Öptü, öptü, öptü. Sonra Hasan'ın elinden tuttu. Hüseyin'i de kucağına aldı. Biraz yürüdükten sonra Hüseyin'i omuzlarına aldı. Hasan halen elinde Ebu Eyyub el Ensari diyor ki Ya Resulallah bırak da bir tanesini de biz taşıyalım Hayır diyor benim torunlarım ağır değil ki Onları taşımaktan ben hoşlanırım Onları taşıya taşıya Mescid-i de kadar getirdi Cabir bin Abdullah naklediyor Bir gün yine böyle bir manzara Hasan elinde Hüseyin kucağında Yürüyorlar Medine sokaklarında, baktık onlara, ne de güzel biniciler, ne de güzel bineğiniz var diye söyledik. Allah Resulü o sözden hoşnut oldu, biniciler de güzel, biniciler de deyip onları işaret etti. Aynı sözü bir gün Efendimiz Hazreti Ömer'e söyleyecek, başka bir tabloda, Ebu Eyyub El Ensari'ye yine söyleyecek ama tablo biraz farklıdır. Evin içerisindedirler ve Efendimiz dizlerinin üzerindedir. Onları da sırtına bindirmiştir. Evin içinde öyle gezdiriyordur. Arab'ın pek alışık olmadığı bir tablo. Hazreti Ömer, Ebu Eyyub El Ensari ve diğer sahabiler bunu görünce orada şaşkınlık geçirecekler. Ne de güzel bineğiniz var dedikleri zaman Allah Resulü onları işaret edecek. Bineciler de güzel, bineciler de deyip onların güzelliğini aleme duyuracak. Hangi birini anlatayım? İnanın anlattıklarım, anlatamadıklarımın yüzde 10'u bile değil. Bu kadar hatıraları var. Evet 8 senedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Hasan'ın beraberliği. Çünkü hicretin 3. yılında doğuyor, 11. yılında Efendimiz vefat edince Hz. Hasan 8 yaşında, Hüseyin 7 yaşında, aralarında bir yaş var. Ama onlarca hatıra var, niçin? Çünkü hep Resulullah'ın dizlerinin dibindedirler de onun için. Hep Allah Resulü onları kendi yanında tutar da onun için. Peki neden bu? Sadece bir dedenin, Torununa olan sevgisi mi? Hayır tek sebep bu değil. Ya nedir? Efendimiz Ehli beyt nesline Bir rol çizmiş Onlara bir misyon yüklemiş Nedir onların misyonu? Kendinden sonra Dinin intikal Ve muhafazasında Ehli beyt dediğimiz O altın silsile Hazreti Hasan'dan Hazreti Hüseyin'den sonra İmam Zeynel Abidin'le devam edecek. Muhammed Bakır'la devam edecek. Caferi Sadık'la devam edecek. Devam ettiği o silsilede dilin, dinin intikal ve muhafazasında onlara bir rol biçilecek. Öyle olduğu için efendimiz onların peygamber ikliminde yetişmelerini istiyor. Bu kadar seviyor. Bu kadar onlara karşı Düşkünlüğü var. Şu rivayeti gelin anlayın bakalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mescid-i Nebevi'de sadaka hurmalarını dağıtıyor. Hasan ya üç yaşında ya dört yaşında. O hurmalardan bir tanesini alıyor. Çocuk hızlılığıyla ağzını atıyor ve çiğnemeye başlıyor. Resulullah'ın tavrı nedir? Söz şu. Kıh kıh. İrmi biha kıh kıh deriz ya at onu at onu der Hasan halen çiğnemeye devam eder. Sahabe der ki canından çok sevdiği Hasan'ı aldı kucağına ağzını zorla açtı. iki parmağını batırdı boğazına ve o hurmayı çıkardı içeride. Biz dedik ya Resulallah bir hurma ne olacak ki ne diyecek? Onlar Muhammed'in ailesidir. Onlara sadaka haramdır. Sadaka yemeyecekler onlar. Ehlibeyt'e biçilmiş bir rol var. Bir temsiliyet makamı var. O temsiliyet makamının en önemli vesilelerinden biri her zaman veren el olacaklar. Alan el değil. Ehlibeyt budur zaten. Her zaman verecek ve hiçbir zaman almayacak. Onun o silsilenin en baş ismi olan Hasan'a dört yaşında zihnine bu hakikati tabir caiz ise eğer Efendimiz nakşedecek. Aynı Hasan'ı alacak bir gün kucağına yine öpecek yine koklayacak. Yaş yedi sekizdir Efendimizin hayatının son demlerine doğru Hasan diyecek sana tavsiyem namazı asla bırakmaman sana tavsiyem doğruluktan asla yüz çevirmemen çünkü doğruluk insanın yüreğine sekinet verir itmiman verir yalan ise insanı şüphelere düşürür bu sözler Hasan'ın şahsiyetinin oluşmasının sözleridir ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi terbiyesinde Hz Hasan'ı Hazreti, Hasan Hazreti Hüseyin'i yetiştirerek hicretin 11. yılında Hasan 8 yaşında, Hüseyin 7 yaşındayken bu dünyadan gidecek. O çocuklar artık Ali'nin terbiyesindedirler. Hz Ali onlara sadece bir baba olmayacak. Bir muallim olup onları yetiştirecek. Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ebubekir halife olunca Hazreti Hasan'ın halife Ebubekir'le de bazı rivayetleri vardır. Onlardan bir tanesi şudur: Ne zaman görse Hazreti Hasan'ı nedir biliyor musunuz? Söz şu: Gel gel, ey dedesi Peygamber'e benzeyip de babası Ali'ye benzemeyen. Söz bu. Ne, niçin bu? Resulullah'ı çok iyi tanıyor tanıdığı için nasıl Allah Resulüne Hasan'ın benzediğini biliyor Bizim dersimizin başlığı neydi Dedesine benzeyen torundu Hüseyin de benzer Ama Hüseyin Hasan kadar benzemez Hasan tıpkı dedesidir Yürümesiyle Konuşmasıyla Haliyle Ahvaliyle Edasıyla her haliyle dedesi Resulullah'ı aleme yansıtan adeta bir aynadır. Onun için Hz. Ebubekir'in Bekir'in sözü odur. Gel gel babası Ali'ye değil dedesi Resulullah'a benzeyen deyip onu bağrına basacaktır. Hz. Ebubekir'den Bekir'den sonra Hz. Ömer hilafete geçince on buçuk yıl sürecek Hz. Ömer'in hilafeti o yıllarda da hep Hazreti Hasan babasının dizlerinin dibinde yine ilim tedrisatında yine ilim adına, irfan adına, hikmet adına bir şeyler öğrenmektedir. Hazreti Ömer'in onlara sevgisi de bambaşkadır. İslam ülkeleri fetihlerle çalkalanıp ganimetler gelince Medine'ye, Hazreti Ömer divan teşkilatı kurmuştur biliyorsunuz tarihte bir ilktir o ve bütün sahabeye Fazilet derecelerine göre maaş bağlamıştır En faziletli derece Ömer'in nazarında Resulullah'tan öğrendiği budur Bedir ashabıdır Bedir ashabına tam 5000 dirhem maaş bağlamıştır Ama iki insan var ki Bedir ashabından değil Onlara da 5000 bin dirhem maaş bağlanacaktır. Yaş kaç? 14-15. Hasan ve Hüseyin. Hazreti Ömer'in onlara sevgisi. Ve onlara 4-5 bin dirhem maaş bağlayarak onları Bedir ashabıyla eşdeğer görecektir. Hazreti Osman'ın hilafet günleri. Hazreti Hasan 22-23 yaşlarında delikanlı ilim yolunda ilerlemiştir artık o da babası gibi cihat meydanlarındadır o günler Hazreti Osman'ın hilafet günleri İslam orduları birkaç yere sefer düzenleyecektirler o seferler içerisinde Hasan da Hüseyin de yer alacaklar ve en meşhur seferleri Beni Ümeyye'den olan Said İbni As'ın komutasında Horasan seferlerine Katılacaklar, o sefer sıralarında da kendilerine yakışan bir cihat örneği ortaya koyacaklar. Hz. Osman'ın şehadet hadisesini biliyorsunuz. Mısır'dan gelen asiler, Hz. Osman'ın evini kuşatınca, Ey Allah Resulü'nün halifesi, ey emir-el müminin izin ver asilere karşı savaşalım diyen sahabilere, emmel gital felala diyecek savaş mı hayır diyecek savaşmalarına müsaade etmeyecek Hz Osman ama dayanamayacak Hz Ali dayanamayacak Zübeyir bin Avvam dayanamayacak Talha İbni Ubeydullah kendi çocuklarını Osman'ı korumaları adına Hazreti Osman'ın evinin etrafında adeta etten bir duvar örerek Onların eliyle, onların kılıçlarıyla kuşatacaklar. Ama asiler başka bir yolu bulup, Hazreti Osman'ı şehit edecekler. O günler, Hazreti Ali'nin halife olduğu günlerdir. Hazreti Ali, hilafete geçince, biz Hasan'ı daha aktif bir biçimde babasının yanında görüyoruz. O Cemel'de, Ammar bin Yasir ile beraber babasının yanındadır. O sıfında Ammar bin Yasir ile beraber babasının yanındadır. O Ammar sıfında şehit olduktan sonra mehver anda babasının yanındadır. Ramazan'ın 17'sinde Hicret'in 41. yılı Hazreti Ali bir cuma günü sabah namazına yürürken Cehaletin gözünü kararttığı harici bir adam olan Abdurrahman İbni Mülcem tarafından Kılıçla yaralandığı zaman babayı yaralı bir biçimde eve taşıyacak olan da Hazreti Hasan olacaktır Hazreti Hasan babasının başından 3 gün boyunca ayrılmayacak O günlerde gelecek bazıları ey Ali diyecekler Kendinden sonra halife olarak Hasan'ı ata İki rivayet var biri taberinin tarihinde geçer o rivayet aynen şöyledir Ali diyecek ki ben sizi Resulullah bizi nasıl bıraktıysa aynı şekilde bırakacağım yani kendimden sonra kimseyi halife olarak atamayacağım ama bir başka rivayet Ali'nin Hasan'ı atadığını söylerler. Allah-u Alem o da doğru olabilir, o da doğru olabilir. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan hilafete geçecek. Hilafete geçecek ama o günler düşman kavi ve hileli, dostlar cahil ve zayıf. Bunları görüyor Hazreti Hasan. Kendi yanında kendisine biat eden insanların çok da iyi insanlar olmadığını... Bu biatın sorumluluğunu taşımayacağını çok iyi fark ediyor. Hazreti Hasan el uzatmış biat edecek. El uzatıp biat edenler ne diyorlar biliyor musunuz? Sana Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve düşmanlarla sonuna kadar savaşmak üzere biat edeceğiz. Hazreti Hasan itiraz ediyor. Böyle bir biat mı olur? Bana Allah'ın kitabı. Resulün sünneti üzerine biat edeceksiniz. Bu kadar. Öteki şartlar yok. Çünkü biat Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti üzerine yapılır. Ve bunun üzerine biat edilecek. Hazreti Hasan kendisine biat edenlere şöyle bir bakacak. O gün toplumun çok ciddi bir çözülme içerisinde olduğunu görecekti. Çünkü toplum zor bir halde. Öyle bir halde ki. Nehver anda harici zihniyet Hazreti Ali'nin karşısına geçtikleri zaman Hazreti Ali'yi küfürle itham edecek kadar ölçüyü kaçırmış bir topluluk var Hazreti Hasan'ın karşısında. Buna rağmen işin bidayetinde Hazreti Hasan hilafetini daha da güçlendirme adına Şam üzerine bir sefer düzenlemeye karar verecek. 4000 kişilik bir ordu tertipleyecek. Başına sahabenin büyüklerinden Sad bin Ubade'nin oğlu Kays İbni Sad'ı geçirecek Savaş hazırlıkları yapılırken bir de bakacak ki bu toplumla asla savaş olacak gibi değil Ve Hazreti Hasan orada Belli şartlar çerçevesinde Şam valisi Muaviye İbni Ebi Sufyan'la anlaşmaya karar verecek bu anlaşmayı söylediği zaman da en başta kendi adamları itiraz edecekler. Ancak şurası muhakkak ki Hasan dese ki haydi cihat meydanına cihat için çıkalım. O adamlar yine itiraz edecekler. Buraya bir virgül koyalım. Sizi başka bir yere götüreyim. Bugün bizler Hazreti Hasan'dan ve Hazreti Hüseyin'den bahsettiğimiz zaman. Hazreti Hüseyin'in Yezid karşısında bir kıyamından bahsederiz. Kanını Kerbela toprağında Hicri 61'de o zalimler karşısında o cahil topla, toplumu diriltme adına 72 insanla beraber kılıçlar altında doğrandığını söyleriz. Açıkça söylemesek dahi. Hüseyin'in kıyamını ve şehadetini övgüyle anlatır. İlham aldığımızı söyleriz. Hazreti Hasan'ın Muaviye ile yaptığı anlaşmadan dolayı dilimizle bir şey söylemesek bile Hazreti Hasan'a karşı yüreğimizde bir kırgınlık saklarız. Bu böyle midir değil midir? Herkes kendisine sorsun bunu. Ancak işin bir boyutu var ki o boyutu anladığımız zaman biz Hazreti Hasan'ın nasıl büyük bir iş yaptığını o zaman anlayacağız. Sahabeyi sahabe yapan en önemli vasıf teslimiyetti. Bunda muhakkak hemfikiriz. Teslimiyet onların en önemli azığıydı. Ve ashabı yücelten farklı bir duruma getiren vasıf da teslimiyetti. Öyle bir teslim olmuşlardı ki onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Efendimiz Aleyhisselatu vesselam 23 yıl boyunca O karşısında duran sahbilere Öl dedi Öldüler Kal dedi Kaldılar Yat dedi Yattılar Yürü dedi Yürüdüler Açın şu siyerin sayfalarını şu gözle bir okuyun Öl dedi ölmediler mi bir tanesi geri durmadı. Hatırlayın Bedir'in meydanını Sa'd bin Muaz konuşuyor Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah bize desen ki şu kızıl denize arkanıza bakmadan dalın bizden bir tanesi geride kalmadan o denizin içerisine dalar. Öl dedi öldüler bunun inanın başka bir yolu yok yok. Yat dedi yattılar mı ölme pahasına Hasan'ın babasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret gecesi 23 yaşındayken Hazreti Ali yat dedi benim yatağıma Ali ne dedi lebbek ya Resulallah dedi ve o yatağa kalkmak için değil ölmek için yattı Ali yürü dedi yürüdüler Hangi cihat meydanına Allah Resulü sahabeye yürü dedi de sahabe geri kaldı. En zor savaş Uhud'dur. 70 şehit verilmiştir. 70 tane de yaralı vardır. O savaşta çok büyük bir sıkıntı yaşamıştır Müslümanlar. Savaşın hemen arkasından Hamra'ul Esed kazvesi için Allah Resulü yürü demiştir. Sahabe söylüyor. Çoğumuz atın üzerinde duramıyorduk ama Resulullah'ın emrine icabet etmek için yürüdük, yürüdüler. Kal dedi, kaldılar mı? Kaldılar. Ancak sahabeyi en fazla zorlayan ne ölmek, ne yürümek, ne yatmaktı. Sahabeyi en fazla zorlayan kal dendiği zaman kalabilmekti. Efendimiz 13 yıl boyunca sahabeye sakın Mekke müşriklerine karşılık vermeyin dedi. Kalın yerinizde. Kaldılar mı? Kalamadılar. Ebuzer kalktı. Allah'ın mesajlarını Kabe'nin avlusunda duyurdu. Sad bin Evvakkas dayanamadı bir gün Elini aldığı bir deve kemiğini bir Mekke müşriğinin kafasına geçirdi. Zübeyir bin Avvan bir gün Mekke'de dayanamadı kılıcını çekti. Önüne biri çıksaydı onu uçuracaktı. Kal dedi kalamadılar. Kal dedi Hudeybiye'de dönüyoruz dediler. Ne dedi ashab? Dönemedi. Halen bir umut besliyor. Çünkü inanın sahabenin iman derecesini biliyorsunuz. O iman derecesine varan birisi kal dendiği zaman kalamıyordu. Heyecanın, duyguların coştuğu bir anda kalabilmek her baba yiğidin harcı değildi. Dönüyoruz Hazreti Hasan'a. Hazreti Hasan öyle bir meydanda kalan birisiydi. Çok kolay değildi Şam yönetimiyle masaya oturmak. Onlarca sıkıntı yaşamışlar o güne kadar Hilafetin yüzde yüz Kendi haklı olduğunu biliyor Şam yönetiminin meşru bir hak meşru bir yönetim olmadığını da biliyor Ama buna rağmen Ümmetin selameti adına Ümmetin vahdeti adına Daha fazla kan dökülmemesi adına Hazreti Hasan Kendi hakkından feragat ediyor bu çok büyük bir şeydir vahdet derken vahdetin nasıl olması gerektiğini bize hayatıyla gösteren bir örnektir bu örnek bu örnek bambaşka bir örnek bambaşka şeyler söyler bize. Öyle bir şey yapacak ki Hazreti Hasan, dostlar kınayacak, düşmanlar alay edecek. Cahiller dillerine dolayıp peygamberin torununa yapmadıklarını bırakmayacaklar. Bakın Hazreti Hasan o günlerde canını zor kurtaracak onların içerisinden. Hemdan kabilesi diye bir kabile var, Araplar içerisinde meşhur bir kabiledir. O kabileye sığınarak o harici zihniyetin elinden kendisini kurtaracak. Yoksa Peygamber'in torununu kendi içlerinde helak edecekler, kendi içlerinde yok edecekler. Böyle bir zeminde Hazreti Hasan kendinden feragat edecek, kınanmaları alay edilmeleri, dil uzatmaları hepsini sineye çekerek Vahdet adına bu adım atacak. Bugün biz de Vahdet'i konuşuyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Gelin bize birleşelim diyoruz. Benim cemaatim zaten en doğrusunu yapar. Vahdet olacaksa eğer gelip bana dahil olmalısınız ki vahdet olsun. Gelin birleşelim. Hazreti Hasan bunu demiyor. Ne diyor? Geliyorum birleşelim diyor. Vahdetin nasıl olacağını hayatıyla gösteriyor. Yüzde yüz hakkım olan bir şeyden vazgeçiyorum sadece ümmetin selameti adına kan dökülmesin sıkıntı olmasın birçok problem olacak bu meselede o problemler çözülsün diye bu adımı atıyor ve 8 maddeli bir anlaşmayı Abdullah İbni Amir isimli elçi ile Şam tarafına gönderiyor 8 madde o maddelerden bir tanesi Iraklılardan hiçbir tanesi suçlu muamelesi görmeyecek. Yine o insanları düşünüyor. O maddelerden bir tanesi Muaviye bin Ebi Sufyan'dan sonra onun yerine halife olarak Hasan geçecek. Eğer Hasan o günler vefat etmişse Hüseyin geçecek. İbni Hacer el-Haythemi'de 8. madde şöyledir. Muaviye bin Ebi Sufyan öldükten sonra bu işi ümmet kendi arasında çözecektir. O son maddede böyle bir ihtilaf var. Anlaşmanın sekizine de Şam yönetimi imza atar. Hiçbir tanesine itiraz etmez. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği iki tane ihbar-ı gaybi o anlaşmada tahakkuk eder. İki tane ihbar-ı gaybi yani gaybe haber nedir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlardan bir tanesi şu demiş ki bir gün daha Hasan 6-7 yaşlarında bir çocukken Bukhari'de geçen Ebu Davud'da geçen rivayeti aktarıyorum diğer rivayeti de aktaracağım size iki rivayette bu konuda bize çok önemli şeyler söyler Hasan 3-4 yaşında bilemediniz 5-6 yaşında alacak Efendimiz bir gün yine bağrına basacak Koklayacak, sevecek ve şunu söyleyecek. Bu benim oğlum Seyit'tir, Efendidir. Umulur ki Allah bir gün onun eliyle Bukhari'de ve Ebu Davud'da geçen söz bu. iki mümin topluluğu birbiriyle barıştıracaktır. Peki diğeri İbni Macede geçen İmam Malik'in muvattasında geçen, Tirmizi'de geçen, Ahmet Mihanbel'de geçen rivayet nasıl? İki büyük cemaati benim oğlum birleştirecektir. Fark o. Bukhari'de geçen rivayette iki taraf da mümin olarak isimlendirilir. Sadak da ya Resulallah mı? Ne zaman o anlaşma? Hicri 41. Açın İslam tarihini okuyun. O yılın adı Amul Cemaadir. Cemaat yılıdır. Vahdet yılıdır o yıl iki Müslüman topluluk birbiriyle barış yaptığı için böyle anılmıştır. Efendimizin verdiği ikinci rivayet, ikinci haber dikkat edin. Benden sonra hilafet 30 yıl devam edecek. Sonra kan emici saltanat başlayacak. Sadak da ya Resulallah mı? İnanın öyle. O hangi sözü söyledi de tarih o sözü tasdik etmedi. Hazreti Ebu Bekir 2 yıl 3 ay. Hazreti Ömer 10 yıl 6 ay. Hazreti Osman tam 12 yıl. Hazreti Ali 4 yıl 9 ay. Toplayın 29 yıl 6 ay. Peki Hazreti Hasan kaç ay kalacak hilafette? İki rivayeti de söylüyorum size. 6 ay 3 gün 6 ay 5 gün 2 tane Rivayetin 2 günlük bir farkı var Hz Hasan'ın hilafetini de Hz Ali'nin hilafetinin üzerine koyun Sene kaç etti 30 yıl Sadak da ya Resulallah Efendimiz söylüyor Hasan'da o adıyla O anlaşma zeminiyle O konumuyla dedesinin o sözünün ortaya çıkmasının vesilesi oluyor. Kınıyor insanlar. Sen diyor, peygamberin torunusun, kalkıp böyle bir anlaşma yaptın. Korktun, şöyle oldu, böyle oldu. Tarihe geçen sözü, Hazreti Hasan'ın bu sözü hiç unutmayın. Ve bu sözü, hayatın başka yerlerinde de, kendinize ilki olarak edinin. El-ar, Hayrun minennar, ateşten daha hayırlıdır utanmak. Ben bugün utanayım, yarın Allah'ın huzurunda ateşin, azabın muhatabı olmayayım. Bugün kınanayım, yarın Allah'ın huzurunda taltif göreyim. El-Ar, hayrun minennar, Hazreti Hasan'ın tarihe geçen sözüdür. Peki ne oldu dostlar? Hicri 41. Onun bu meselede attığı adım. Ne zaman şehit olacak? Hicri 48'de. Ancak dikkat edin şu sözüme. Hicri 41'den Kerbela'da Hz. Hüseyin'in kanımla yükselecekse, ceddim Muhammed'in dini. Ey kılıçlar, doğrayın beni. Alın bedenimi dediği o zemine kadar 20 yıl boyunca İslam tarihinde o günün dünyasında 1-2 ufak hadise dışında kan dökülmemiştir 20 yıl boyunca Müslümanların içerisinde bir vahdet bir birlik olmuştur peki böyle bir vahdet neye sebebiyet vermiştir Hz Hasan ne demek bunu buradan anlıyoruz o 20 yıl boyunca İslam orduları dünyanın dört bir tarafına risaletin mesajını götürmüşlerdir. Ne zaman geldi sahabe ordusu Konstantiniye'ye İstanbul'a? O yıllarda Hicri 48, Hicri 49 Sicilya'ya Sicilya neresi? İtalya, Sicilya'ya, Rodos'a, Ege'nin ve Akdeniz'in bütün adalarına Bukhara'ya, Semerkand'a, Beykent'e, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, İran'ın tamamına, Afganistan'a, Pakistan'a. İslam ne zaman ulaştı? O yıllarda. Sen ne kadar büyük bir insanmışsın ey Hasan. Feda ettin kendini, ümmet dirilsin diye. Zaten onların işi de bu değil midir? Peygamberin ahlakı. Peygamberin evinin ahlakı İsar'dır İsar. İsar nedir? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktır. Ben öleyim sen yaşa demektir. Ben kendimi senin iman selametin adına feda edeyim demektir. Kurban olduğumuz Hasan'ımızın yaptığı bundan başka bir şey değil. Sekiz yıl Medine'de kalacak, kınanacak, yüzlerce söz işleyecek, hiçbirini takmayacak. Onun hayatından çok şey söylenir de bir rivayet aktarıp sözlerimi yavaş yavaş toplayacağım. Ehlibeyt ne demek? Bu rivayetin üzerinden anlayın. Kufededir. Pazarda bir şeyler alıyordur. Satıcı tanımıyor onu. Hasan olduğunu bilmiyor. Peygamber torunu olduğunu da bilmiyor. Bir mal alacak, bir fiyat çekmiş satıcı. Hasan o fiyata itiraz etmiş. Adam o fiyata inmemiş. Tam oradan ayrılacak. Hazreti Hasan'ı tanıyan birisi karşısına çıkıyor. Ey peygamberin oğlu diyor. Ey ehli meyvesi diyor. Ey Fatma'nın göz bebeği diyor. Bunu duyar duymaz o satıcı. Eyvah ben ne yaptım? Meğer bu Hasan'mış. Ben ona malı onun istediği fiyatla satmadım diyerek pişmanlık duyuyor hemen Hazret Hasan'ın huzurunda. Tanımadım diyor seni ne olur beni affet. Bilseydim senin Hasan olduğunu senin dediğini kabul ederdim. Gel istediğin fiyatla malı al. Söz nedir? Ehli beyt nedir onu oradan öğreniyoruz. Ben dedemin adını asla ticarete karıştım. Kurban olduğumuz, sen ne büyük bir insansın, ne büyük bir kamet bu, dedemin adını ticarete karıştırmam, ehli bu işte, ehli bu işte, başka bir şey söylenemez ki bu söze ve bu kamete, adam ne kadar ısrar ediyorsa Hazreti Hasan yok diyor, senin malını artık almam diyor, o sözü söyledikten sonra iş bitmiştir diyor. Böyle bir kametin sahibi Geliyor Medine'de Dedim ya 8 yıl Medine'dedir Hicretin 49. yılı o yıllara kadar Kaç kez Zehirlenmek istenmiştir Ama her seferinde Allah korumuştur Evin içinden birinin eliyle zehirletilecek Hz Hasan Kimle Hanımı tarafından Cade Binti Eş'as İbni Kays. Bu ismi biraz araştırın nasıl biri olduğunu anlayacaksınız. Çok sıkıntılı bir hayatın sahibi olan bir zat bu. Ve o zatın kızı bir gün yemeğine katacak zehiri Hazreti Hasan yiyecek o yemekten ve yatağa düşecek. 40 gün sürecek o zehirin tesiri Hazreti Hasan'ın üzerinde. Hazreti Hüseyin haberdar olacak gelecek baş ucunda abisinin çok sever onu o kadar sever o da onu çok sever Küçüktürler evde oynuyorlar Fatma'nın evinde o zaman artık evin içinde ne varsa eşi olarak dağılıyor ev Fatma giriyor içeriye Hasan her zaman sakindir Hüseyin ise yapı itibariyle Babaya benzer ya Ali'ye benzediği için hareketlidir evi dağıtan da aslında Hüseyin'dir Fatıma sorar, kim yaptı bunu? Hasan hemen bendir. Böyle bir abi duydunuz mu? Böyle bir muhabbet duydunuz mu? Araları hep böyledir. Hüseyin Hasan'ın baş ucundadır. Hasan der ne olur? Sana bunu kim yaptı söyle bana. Ben bu kılıcımla onun cezasını vereyim. Yine yaşatmak adına yaşamak. Bırak der. Yapan yapmış. Allah'tan bulsun bulacağını. Benim senden iki isteğim var. Biri şu. Git anamıza söyle. Anamız kim? Ayşe'dir onun hitabı. Anamıza söyle. Eğer müsaade ederse dedemin yanına gömülmek istiyorum. Orada üç kabir var biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önde. Bir adım arkasında Ebu Bekir. Bir adım arkasında Ömer. Bir kabirlik yer daha var. Oraya çok kişi talip olmuştur. Allah kimseye nasip etmemiş orayı. Orası halen boş. Onun, onun yerini istiyor. Anam izin versin. Dedemin yanına gömüleyim. İkinci rivayet şu. Sıkıntılı bir yer. Sıkıntılı bir tarih ve süreç. Eğer benim oraya gömülmemi. İstemezlerse Emeviler sakın sıkıntıyı çıkarma. Bu sefer beni götür anamın yanına Fatma'nın yanına göm. Gidecek Hüseyin annemize Ayşe annemize. Hasan böyle bir şey istiyor müsaade var mı? Elbette ki diyecek anamız izin verecek. Ama dönemin Medine valisi Said İbni Astır gelecek Şam'dan haber sakın ha diyecek. Ona izin verilmeyecek bu sefer Hüseyin yine sinirlenecek kılıcını çekecek olmaz diyecek oraya gömülmesi adına ısrar edince Ebu Hureyre diyecek ki unuttun mu Hasan'ın söylediğini izin vermezlerse eğer sıkıntı yok ümmetin vahdetini bozacak bir adım yok sıkıntıya mahal yok nereye anamın yanına Fatma'nın ayaklarının ucuna. Ve bu şekilde Hazreti Hasan 40 günün sonunda şehit olacak. Nerededir şimdi? Anasının yanındadır. Baki kabristanlığındadır. Selam olsun Hasan'a. Selam olsun onun anasına. Selam olsun Baki kabristanlığında yatan 10 bin sahabiye. Hazreti Hasan'ın hayatı dedim ya çok şey söyler bize. Siz... El Aziz'in Aziz insanları Az sözle de Çok şey anladığınızı biliyorum Ama Size Özellikle Hazreti Hasan'ın Hayatının üzerinden Beş cümle emanet etmek istiyorum Bu topraklarda Hasan'ın ruhunu diriltme adına Bize örnek olsun diye Yolumuzu Hasan'ın yolu olarak Yeniden edinmek üzere yeniden Hasan'ın ve Ehli Beyt'in o güzel silsilesinin bu günün bu çağında yaşamış bir halkası olmak adına size beş şey söyleyeceğim. Bakın Hazreti Hasan bize ne dedi muhabbet dedi vahdet dedi merhamet dedi isar dedi gayret dedi. Beş temel ilkenin bizim dünyamıza söylemiş sözleri şunlar: Bir, muhabbet bu güzel yolun en önemli azığıdır. Sev, Allah'ın ve Resulünün sev dediklerini, ispat et dilindeki sevgi iddiasını ve havada bırakma sevda sözlerini ki yolun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 Resulullah'ın oğlum dediği Mücteba'nın yolu olsun. Hz. Hasan'ın çok lakabı var. Takii onlardan bir tanesidir. Mücteba da onlardan bir tanesidir. Ne demek Mücteba? Seçkin ve seçilmiş demek. Onun o lakabı onun hayatını da bize özetler. İstiyor musun yolun Mücteba'nın yolu olsun? Buna uymak durumundasın. Muhabbeti azık olarak edinmeli Sevgini ispat edecek şeyler ortaya koymalısın 2. Vahdet bu büyük dinin en önemli sorumluluğudur Düşmanlar alay etse Dostlar küsse Cahiller kınasa Takılma söylenen hiçbir söze Sen birleştirmek için terle ki Yolun cennet gençlerinin efendisinin yolu olsun. İstiyor musun yolun Hasan'ın yani cennet gençlerinin efendisinin yolu olsun? Vahdet adına bunu yapmak durumundasın. Tefrika senin azığın olmamalı sen bozguncu olmamalısın bozmamalısın bir cemaate mensup olabilirsin bir tarikat mensubu olabilirsin bir vakfın bir hizbin bir şunun bunun içinde olabilirsin ama sen bir buçuk milyarlık İslam ailesinin ferdi olduğunu unutmamalısın Vahdet adına Hasan o büyük insan bize çok şey söyler, halen de söylemeye devam eder. Üçüncüsü, merhamet bu zorlu yürüyüşün en önemli temelidir. Menfaati değil, merhameti bu işin temeline yerleştirmeli ve bir anne şefkati ile insanlığı kucaklamalısın ki yolun, peygamberin çiçeğinin, reyhanının yolu olsun merhamet işin temeli olacak eğer sen bunu yaparsan ve böyle yürürsen o zaman bir anne gibi olursun siz evladını reddeden anne gördünüz mü hiç çok azdır ama evladını reddeden baba çoktur anne reddedemez anne silemez Anne hayattan çıkaramaz. Çünkü anne Allah'ın merhametinden nasiplenmiş insanlığın güzelleridir. Onun için cenneti Allah kadının ayağının altına değil, ananın ayağının altına koymuştur. Fark bundandır. Merhamet onun azığıdır da onun için. 4. İsar bu ağır davanın en ağır yüküdür. İsar Yaşamak için yaşamak değil Yaşatmak için yaşamaktır. Kendi rahatını ve imkanlarını Başkalarının Selameti adına harca ki Yolun Ehlibeyt hanesinin En güzel meyvesinin yolu olsun. Kendi rahatını Ve imkanlarını Başkalarının selameti adına harca ki Yolun Ehlibeyt hanesinin En güzel meyvesinin yolu olsun Beşincisi ve sonuncusu Gayret Bu aziz mektebin En önemli dersidir Bu mektebe talebe olanlar Yatarak değil koşarak Menzile varacaklardır Öyleyse Arkana bakmadan yürü Yollara takılmadan koş Ve bahanelere sığınmadan terle ki Yolun Hasan'ın yolu olsun Bir daha tekrar edeceğim bu son maddeyi Gayret Bu aziz mektebin en önemli dersidir Bu mektebe talebe olanlar Yatarak değil koşarak Menzile varacaklardır Öyleyse Arkana bakmadan yürü. Benimle kaç kişi geliyor sorusunu sorma. Arkana bakmadan hedefine kitlen ve yürü. Yollara takılmadan koş. Bahanelere sığınmadan terle ki yolun Hasan'ın yolu olsun. Ben inanıyorum ki Hasan'ın yolunu yol edinmiş çok yiğitler çıkacak içinizden. El Aziz, Aziz dinin. İzzetli temsilcilerinin olduğu bir topraktır. Nice yiğitler yetiştirmiştir. Yetiştirmeye halen devam ediyor. Evlatlarınız Hasan'ın yolunda olacak inşallah. Evlatlarınızın Hasan'ın ve Hüseyin'in yolunda olabilmesi için babalar ve anneler olarak bizim yapacağımız iş belli. Babaların rolü, Ali'nin rolü Anaların rolü, Fatma'nın rolü olduğu gün, evlatlarımız korkmayın. Aleme vahdeti öğretecek Hasan olacaklar. Aleme şahadeti öğreten Hüseyinler olacaklar. Aleme izzeti öğreten Zeynepler olacaklar. Aleme dirayeti öğreten Ümmü Gülsümler olacaklar. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cennette Hasan'ın sofrasında buluşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.